Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, konuğuma bağlanıyoruz. Konuğum Murat Çetin, Zeytin Dostu Derneği Başkanı Gaziantep'ten. Merhabalar Murat Bey. Merhaba Luhan Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi teşekkürler. Yakında Gaziantep'te görüşeceğiz ama bu programda böyle telefonla bağlandık. Geçen sefer bir evet. görüşme fırsatımız olmadı Gaziantep'te. Umarım evet. her şey yolundadır çok şükür her şey yolunda tamam devam ee, şimdi Zeytin Dostu Derneği'nden e, bir küçük bahsedelim e, nasıl başladı nasıl devam ediyor e, sizin başkanlık süreciniz sizden bir dinleyelim şöyle daha öncelikle e, bizleri bu programımıza aldığınız için ve bu imkanı verdiğiniz için size ve başta da açıkla bir dinleyicili sevgi ve sunarak e, programı başlamak istiyorum teşekkür e, Kendimi de tanıtayım. İsmim Murat Çetin. Mecidaj Yüksek Mimarıyım. Aynı kez da kamu yönetimi de mezunuyum. Ee, zeytin ve zeytinyağı sektörünün de en güçlüsü bir toplum kuruluşu olan ülkemizdeki Zeytin Dostu Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Gaziantep'liyim. Gaziantep Ticaret Borsası'nda meclis üyeli görevimde bulunmaktayım. Tüm zeytin ve zeytinyağıcılarımda komite başkanlığını yapıyorum. Yani e, bu dernek de yolum yılın 2006 yılında kurulduğunda kesiştiğinde... İlk gazdan tepki sensizciydiği göreviyle bu göreve başlamıştım, ben dernekle O günden beri 12 yıldır derneğin her kademesinde, her aşamasında görev alarak ve e, büyük bir zevkle, büyük bir tecrübeyle, istatlarımızdan bizden bu işte çok daha uzman olan kişilerden aldığımız tecrübelerle e, bugün de e, başlamayı yaptığım bu dernekte bir ayrı ortamında insanların... E, Dediğini, çok rahat anlayabildiği, fikirlerini çok güzel şekilde sunabildiği her türlü platformu sağlayan bir e, konusyondayız. Derneğimizin tabii e, oluşumu tam bir sivil inisiyatif örneği Çünkü ilk e, 2006 yılında doğduğunda e, oluşturulan grupta, Sanal ortamda bir grupta e, zeytine gönül vermiş kişilerin fikirlerini, düşüncelerini öngördüğü, deyin tıtrası yapalım, bu zeytincilik nereye gidiyor ülkemizde ne olur diyerek ortaya çıkan bir e, çalışmaydı. Daha sonra bunu nasıl priyata dökeriz, bunu nasıl e, daha böyle ses getirici, daha çözünürlüğü veya doğru şeyleri yapabiliriz düşüncesiyle e, çok geniş katılım. Yani ülkemizdeki e, zeytin ve zeytinyağ üreticilerinin bulunduğu, eee uluslararası, uluslararası bu işin içerisinde pek yapan kişilerin bulunduğu, hiç üreticilerin, alım satım yapanların eee bilim adamlarının, mevzu sanatçıların içinde yer aldığı, daha doğrusu zeytin yani zeytin çoruğu ile mutfağını e, mutfağında mutfanda zeytin yani kurunun herkesin barındığı bir sernek haline geldik. <gülüyor> Ve hala da aktif şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. O zaman teknolojinin güzel yüzü diyebiliriz. Google'da başlayan, evet, sosyal evet, medyada öyle, başlayan evet. bir evet. platform. Ee, şimdi bir yolculuk şu anda. Evet. Ee, hala da güçlenerek devam ediyoruz. Evet. Şu anda aynı keza Facebook grubumuz var. Facebook grubunda derneğimizin yaklaşık 6 üzerinde üyesi var. Kendi e, aktif kurumsal bir üyesi üyelerimizin olduğu çok güçlü bir derneğiz. Bir de sizin tabii sosyal platformda olmak, konuşmak, etkileşimde olmak ayrı bir şey. Bir de fiziksel olarak yaptığınız eğitimler var. Mesela operatör eğitimlerini görmüştüm. Evet, ee, operatör eğitimleri e, önemli. Sizinle yaptığımız sohbette de buna ihtiyaç olduğunu söylemiştiniz. Dinleyicilerimizle de paylaşalım mı? Neden önemli ve neye ihtiyacımız var? Şimdi tabii e, önce bahsettiğim bütün e, bu derneğimiz için fikir alışverişinde bulunan üyelerimiz ve yaptığımız yaklaşık şu anda en son 15'in için yaptık. Neyi Çok yaptınız? Derneğimiz. Çok net duyamadım. Ortak Akıl Toplantısı. Evet. Ee, 15.sini Aydın'da yaptık. Aydın'da. Ülkemiz değişik, evet. Ülkemizin değişik bireriyetlerinde hep e, sektörün her kesimde gelerek tartıştığı fikirlerin fotoğrafını koptuğu e, ve sonucunda da sektörün kazandığı, ülkemizin kazandığı sonuçlar çıkarttığımız bir ortak akıl toplantıları zinciri kurduk. Ortak Akıl Toplantıları değil evet. mi? Evet. <gülüyor> Burada en son 15 yılında Aydın'da düzenlemiştik. Yılda en az bir veya iki tane mutlaka bu toplantıları zaten yapmaya gayret gösteriyoruz. Burada ortaya çıkanlardan bir tanesi de az önce bahsettiğimiz operatörlük kursuydu. Yani e, zeytinyağı üretiminde kullanılan makinelerin e, operatör ihtiyacı olduğu ve bu kurslar düzenlenerek bu makineleri düzgün, düzenli, kaliteli zeytinyağı çıkartmak adına ee, o bilinçle yetiştirilmiş e, gençlerden veya bu işi gönül vermiş insanlarda oluşan kurslar düzenlendi. Sertifikalar verildi ve e, bir meslek kazandı, daha doğrusu. Peki içerisinde. bu kişiler devam ediyorlar mı? Hani kurs vermek Peki. başka bir şeydir. Bir de onları sektöre kazandırmak, sektörün kucaklaması başka bir şeydir. Kaç kişi katıldı, kaç kişi devam ediyor? Öyle bir bilgi var mı? Şimdi tabii yakın zamana tekrar düzenlemedik. Bunu ilk kurulduğu dönemlerde arka arkaya 5-6 tane eğitim düzenlenmişti kurslar. Burada da özellikle ülkemizde zeytinyağı makinesi üretimi yapan iki tane büyük firmanın destekleriyle oldu. Oradaki mühendisleri de bu işi ustalarından gençlere kurduğumuz bir köprü oldu. Biz i̇kisi de bir araya getirdik bu bilgi birikimini. Burada oluşan eğitim alan Yaklaşık e, 60-70 kişinin üzerinde insanlara mutlaka ayrılanlar olmuştur, devam etmemişlerdir. Ama e, meslek olarak bunları şu anda icra eden, hatta daha da birbirine anaksanarak, öğreterek devam eden ciddi bir ihtiyaç var. Çünkü e, ülkemizde 179 milyon zeytin ağaç varlığından bahsediyoruz. Ve bu kadar ağacın ürünün de zeytin ve zeytinyağına dönüşümündeki tek rol, zeytinyağı dönüşümünde makineden çıkacak. Şey bu çalışmak zorunda. O yüzden de e, bu her zaman ve e, ülkemizi bir, bir de şunu söylemiştiniz. E, gençler e, şunu düşünebilir. Ya bu mevsimsel bir iş olabilir. Hani ne kadar çalışacağım ya da ne kadar kazanacağım evet. ki? Ama 2-3 ay çalışıp o bir senelik başkalarının tabii. aldığı ücreti kazanabiliyorlar iyi operatörler değil mi? Buradan da duyuyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi e, tabii zeytin e, sezonu yani 10. ayın sonu gibi başlayıp 7. ayın ortası gibi biten yaklaşık 3 ay 3 buçuk aylık bir eee sezonun ağzına sahip bir ürün. Sezonluk olduğu için hepimiz mecburen bu dönem içerisinde e, bütün enerjimizi bu işimize biliyoruz. Yani zeytin üretiminde ve yağın sıkını zamanındaki o 3 dönem buradaki çalışan operatörlerimizin de bir yıllık ihtiyacımız fazlasıyla görecek derecede değerlendiriliyor. Içerisinde. Ondan dolayı alan da memnun, çalışan da memnun. Sezon bittikten sonra makinemiz, temizlendikten sonra da yeni sezonu beklemek üzere paketlerimizi beklemeye yapıyor. Evet, şimdi e, zeytinin kendi kalitesi, genetik kalitesi bir yana, bu e, işlem çok önemli. E, bir de e, çiftçilerin e, işte zeytin bahçesi sahiplerinin zeytin nasıl topladığını, sakladığı işte o sıkım tesislerine nasıl getirdiği de çok önemli. Bu konularda da eğitime ihtiyaç var demiştiniz. Çok ciddi zeytin. sorunlar var. Evet. Ben onu ismini şöyle söylüyorum. Ha, bizim de görüşmemizde de bahsetmiştim. Doğru bilinen yapmışlar. Yani Doğru bilinen çok, Evet, o kadar çok e, üreticilerimizde, çiftçilerimizde e, babadan, atadan kalma olarak gördüğü bilgilere inanarak yeni teknolojinin, bilimin ön gördüğü şeylere birazcık e, zor ikna oluyorlar diye. Ya. Yani eğitimle o yüzden çok önemli. Eğitim o yüzden çok önemli. Biz tabi dernek olarak bu toplantılarımızda özellikle e, hocalarımıza, üniversiteki e, bu eğitime gönül veren hocalarımızı mutlaka davet ediyoruz, geliyorlar. Ve orada bulunan üreticilere de o şehirdeki, ilçedeki, çiftçileri, karın ilçemelisindeki görevli arkadaşlarımızın herkese davet ediyoruz ki bilince ağızdan direkt duyarak doğru öğrensinler ve uygulamaya çalışsınlar diye düşünüyorlar. E, kendi bölgemden bahsedeyim. Birazcık belki Ege'de bu biraz halloldu ama Galvansekte hala şu anda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi e, zeytinlerin dip zeytinlerle dalındakilerin birbirinden ayrılmaması. Örneklerden bir tanesi bu. Dip zeytinlerle yani, üst dal zeytinler değil tabii. mi? Ayrılmıyor. Hepsi bir arada toplanıyor. Tabii. Dip zeytinler toplar temas ettiği için bozulmaya yüz tutuyor. Asidi yükseliyor. Yer felsesi bulunan zeytinler ile ...dalında sadece toplanmayı bekleyen zeytinler birbirine karıştırılarak fabrikalara götürülüyor. Bu mesela en büyük hatalardan bir tanesi. Direkt çünkü zeytinyağı kalitesini bozan bir konu. Diğer bir şey, e, hala çuvallarla zeytin taşıması yapılıyor. Bu ülkemizin çok bölgesinde hala böyle. Asınsın, fokurdasın diye. <gülüyor> Aynen öyle. Halbuki kasalarla toplanması lazım. Zeytin toplandıktan sonra dahil havayla temasını fabrikaya gelinceye kadar en kısa sürede e, devam ettirmesi lazım. Çuvallara girdiğimde ısınıyor, asitleniyor, oksitleniyor. Yine aynı keza çıkan yağımızın, ülke olarak bu bir milli gelirdir, e, değeri düşüyor, kalitesi düşüyor. E, daha sağlıktan daha güzel yağ üretileniyor. Biz bunların hepsini e, Avrupa örnekleriyle, Hocalarımızın araştırmalarının neticesinde ortaya çıkan değerleriyle e, üreticilerimizi her konuda yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu da bizim dernek olarak yapmış olduğumuz bir başka çalışma. E, arzu derken şeyden de bahsedeyim. Yine çok önem verdiğimiz, hatta ayın 11'inde İstanbul'da gerçekleşeceğiz bir yetkinliğimiz daha var. 11 Ondan, Şubat değil mi? 11 Şubat pazar günü Sultanahmet'te... E, Novi Efendi Otel'de bir Ne öneriyor. otel dediniz çok duyulmadı. Telefonda biraz hatlar kötü olabiliyor ya. Ben e, daha net söylemek adına so sorayım. Tamam. Ee, Sultanahmet'te Navi. Evet. Efendi Otel. Hı -hı. Burada Bu arada, e, uzmanlarımız tarafından, Derneğimizin e, akrediti olmuş tatil uzmanları tarafından. Böylece buradan bir tadım eğitimi düzenliyor. Biz bunu çok sık yapıyoruz. Yani buradaki amacımız nedir? İşte orada da tüketicilerin, yani e, halkımızın doğru zeytinyağı nedir? Onun tadı nedir? Kusurlar nelerdir? Hangi yağ sattığında hangi kusurla karşılaştığını ve doğru olması gereken kusursuz yağında e, ne olduğunu orada bizzat e, hocalarımız tarafından, eğitmenlerimiz tarafından veriliyor. İzmir'in evet. hangi aşamalardan geçtiğini anlatıyorlar. İzmir'in evet. mucizelerinden bahsediyorlar. Bu insanın üzerini yapıp e, e, sertifikalarını vererek gönderdiğimiz bir eğitim yapıyoruz. Bunu belki şu ana kadar dernek olarak yüzlerce e, her yerde yapmış olduk. Bir de e, İzmir'de bir de var görüyorum. sanırım değil mi? E, kadın. İzmir'de de görüyorum bir tane Alsancak'ta da olacak sanırım. Yo, Bizim bir derdik evet. merkezimiz İzmir'de evet. derdik o yüzden merkezi İzmir'de ama biz ülkenin her tarafında da her, Bunlar evet. 15 gün kadar önce Ankara'da yine yaptık Türkiye'nin her tarafında Artık talepler var Zaten insanlar gruplar diyorlar ki Birleşerek yer böyle bir, etkinlik, bir Sosyal bir etkinlik hale dönüştü Çok talep alıyoruz O yüzden Hem de orada katılan insanlar da Çok keyifli dakikalara geçiriyorlar Zeytinyağının önemini anlıyorlar, tadının lezzetinin de olduğunu keşfiliyorlar. Ee, bu da bir dernek olarak bizim ülkemizde yapmış olduğumuz çok e, önem verdiğimiz bir çalışmalarımızdan bir tanesi. Çok güzel. Peki bir müzik arası verelim. Badem'den evet. e, Kara Değil mi dinleyelim, sonra da devam edelim tamam. iklim değişikliği, tamam. fideler ve Gaziantep'teki projelerle ilgili. Hay hay, tabii Beyler Kara değil mi Merhaba tekrar açık radyo dinleyicileri Zeytin dostu Derneği başkanı Murat Çetin'le e, görüşüyoruz kendisine e, Gaziantep'ten bağlandık tekrar Merhaba Murat Bey Merhabalar. Şimdi bir konu var zeytinle ilgili. Bütün dünyayı, bütün insanlığı, bütün doğayı, evreni ilgilendiriyor. iklim değişikliği. Akdeniz'de %20 kayıplar var. Ve özellikle İtalya, İspanya bu konularda çalışmalar yapıyor. Mesela Cordoba Üniversitesi var. Olive hı hı. diye bir model geliştiriyorlar. Ve Akdeniz'de iklim değişikliğinin zeytin tarım sistemindeki etkilerini değerlendirmek ve esnek modeller geliştirmek üzerine bir simülasyon yapıyorlar. Bizim tabii hani sizinle birlikte de görüştüğümüzde veya ben Kilis, Gaziantep vesaire dolaştığımda baya bir iklimle ilgili sorun vardı. Hani zeytin bir var bir yok senesi denir ya. İki, evet, iki evet. yok bir var ya da hatta evet. üç yok bir vara dönmüş gibi. Ee, bizde var. durum nedir? Şimdi tabii e, dünya bunun farkında ama ülkemizde hala onun bir farkındalığı oluşmuş değil. İklim değişikliğinin hem özdesi hem de nesnesi olan tarım insanın en temel ilk yaşanılan gıda fonksiyonunda, gıda temin etme fonksiyonunda iklim değişikliğinin etkilerini çok yakında, çok daha hızlı bir şekilde hissedecektir. Biz bunun dernek olarak da e, farkındayız. Bunun farkındalığını en azından bürokrasiyle e, bu için karar bilgilerine uyarmakla ilgili raporlar hazırlıyoruz. Bir çalışmamızdan bir tanesi bu konuda dernek olarak almış olduğumuz bir görev. Çünkü e, az önce bahsettiniz yani Periyosite tabii ki zeytinin daha önceki yıllardan kaynaklı top, zeytin toplama alışkanlıklarıyla ilgili e, bir sene var bir sene yok olabiliyordu. Veya ile ilgili veya bazı üretici tekniklerinin eksiklikleriyle ilgili var yılı, yok gibi dediğimiz süreci yaşayabiliyorduk. Ama gerek teknolojinin gelişimi, gerek bu zeytin toplama aletlerinin ağacı incitmeden, dallarını kırmadan... Ee, toplanabilmesi hatta sulama sistemlerinin gelişmesiyle alakalı bazı cinslerde özellikle her yıl ürün alınabilir hale gelmiştik. Ama e, bu aşırı kuraklık yağsız dönemler e, veya bir anda çok şiddetli yağışların olması bu artık ülkemizde dünyamızda daha doğrusu yaşadığımız bütün bir derciyiz. Yani yapılan tabi bu araştırmalardan siz daha önce bahsettiniz. İtalya, İspanya bu konuda bizden çok daha önce bu işin farkına vararak çalışmalar yapıyor. Hatta raporlarını incelediğimizde onların sonuçlarında artık ortalama 1.8 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklığın Akdeniz havzasında yer aldı. Bu sıcaklık artışının da zeytin ekosistemini veya fenolojisini, zeytin sineği popülasyonun artıracağını, bunlarla ilgili de e, hem kazanın hem kaybedenlerin olacağı sonuç çıkıyor. Ve maalesef ki e, çalışmalarda en büyük kaybın da Orta Doğu'ya doğru, yani özellikle Türkiye, Yunanistan ve Balkanların içinde yer aldığı alanlarda bu kayıpların çok daha fazla olacağı. Körleşmeye doğru giden bir e, toprakta erozyon ve Sosuzluktan kaynaklı kayıpların çok daha fazla olacağını söylerken, bir yandan da yine bunun çözümünün de zeytin ağacından geçtiğini söyleyen raporlar var. Yani bu ölmez ağaç dediğimiz zeytin ağacımız, dünya kurulduğu günden bugüne kadar hep misyonu olmuş, hep görev almış. Ben eminim ki bu raporlardan da ortaya çıktığı üzere, çölleşmeyle mücadeleye, kuraklıkla mücadelede de, Şimdiden kendisini böyle e, güncelleyecek hatta yapılan bazı ülkemizde zeytin alıştırma ensüslerinde çıkan e, sonuçları var. Örneğin gemlik cinsinin G21 ve G27 adını verdikleri iki türü kuraklığa, susuzluğa, çölleşmeye e, daha dayanıklı olarak e, hocalar tarafından tespit ediliyor. Bir manzarina dediğimiz bir cins zeytin cinsinin yine aynı keza susuzluğa en dayanıklı türlerden bir tanesi olduğu e, tespit edildiği söyleniyor. Otomatikman bu iklim değişikliğinin ülkemizdeki en azından zayıfını, en azı indirmenin yolu yine doğru zeytin türleriyle, cinsleriyle e, daha fazla zeytin aç dikmekten geçiyor. Peki bir gemlik dediniz hani gemlik konusunda bir soru işareti hı hı. var bir sulama gerektiriyor ve sulamada da sondaj eskiden hani 50 hı hı. metreden su çıkarken şimdi 150-180 metreden dolayısıyla daha fazla elektrik de harcanıyor. O yüzden evet. bir güneş paneli güneş enerjisi ihtiyacı da var hı hı. sanırım sektörde bu da güzel. Doğru tabii ki. Şimdi taban suyu seviyelerinde ciddi bir düşüş oldu. Dediğiniz gibi artık 150 metrelere kadar arka Zen kuyulardan su elde etmek için insanlar kuyu yaşıyorlar, sondaj vuruyorlar. Ama bunun çözümü hem damlama sulamayla geçecek, sulama sistemi kurulması. Hem yine az önce bahsettiğim o doğru bilinen yanlışlar örneğinden bir tanesi de özellikle İspanya'da, Yunanistan'da üreticiler... Büyük üreticiler zeytini sürme gibi, yani bizim bu e, traktörle zeytin sürme dediğimiz toprak işleme olayını tamamen kaldırmış durumda var. Çünkü toprağın nemini bu sürmeyle yok ederek, havlandırarak, zarar vermek yerine tam tersine doğal haliyle otlanmasına bile müsaade ederek o toprağın nemini korumayı, üzerinde bir damla sulamayla destek vererek zeytinin, e, Su ihtiyacının çok rahat olarak her yıl ürün almasını veya bu e, presel iklim değişikliğinden zahiriyeti en azı düşürmenin yollarını arıyorlar. Evet, şimdi bir dakikamız kaldı. Ee, bu yeni projelerden. Geçmişti, evet. Evet, <gülüyor> evet. Gaziantep'te bir takım projeler başlıyordu önemli Gaziantep'te projeler. Gaziantep'te tam da bu konuyla ilgili şu anda e, Gaziantep Büyükşehir Belediyenizin Tarımsal Daire Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Avrupa Birliği'ne bir proje sunmuşlardı. Hangi Daire ee, Başkanlığı dediniz çok netti. Tarımsal tarımsal, tarımsal, tarımsal tarımsal hizmetler tarımsal. Daire Başkanlığı. Tarımsal hizmetler Daire Başkanlığı. Evet. Evet. Orada e, Avrupa Birliği'ne sunulan projenin konusu. Her renk yeşil bir bitki olan yani yaz kış sürekli yaprak dökmeyen bir zeytin ağacının karbondioksit emilimindeki rolünü e, öne çıkartarak zeytin ağacı dikiminin e, ve işte bu karbondioksit emiliminde zeytinin fonksiyonunu belirleyen bir proje. Ve bu Avrupa Birliği'nden onay aldı. E, ben tebliğ ediyorum emeği geçenlere. E, 200 milyon euro gibi bir proje yanlışlık olması rakamda ama öyle tahmin ediyorum konuşulduğunda 222 milyon gibi bir şey olabilir. Ee, böyle bir ciddi şeyin Gaziantep'te, Uluköycek ilçelerinde falan Uluköycek e, bu konuda bu örnek bir olduğu ülkemizde de e, ve elde de karbon dioksit emilimindeki rolü yani erozyonla mücadelede kuraklığa dayanmada iklim değişiminle değişimlere karşı dayanmasının yanı sıra da Havanın da diyorsunuz karbondiüsü evlerindeki zeytinin zeytin ağacının bir farklılığı, bir özelliği daha ortaya çıkmış oluyor. Valla bu son sıralarda duyduğumuz en güzel haberdi. Çok teşekkürler evet. bu haberi de paylaştığınız için. Ee, hmm. Programın sonuna geldik. Siz diyordunuz ki evet. bu 25 dakika nasıl geçecek? Bitti bile. Çok çabuk geçti. İnanın ben <gülüyor> programın başından önce ne kadar uzun süre mi acaba diye düşünürken çok hızlı geçti. Çok <gülüyor> teşekkürler. E, sizlere özellikle e, radyomuzu dinleyen dinleyicileri açık dinleyicilerine bizlere dinlediği için çok teşekkür ediyorum. E, bu 11 Şubat pazar günkü yapacağımız etkinliğimize ve derneğimiz olan gelenizitindostluğu.org.tr adresinden derneğimizle ilgili bilgilere, sorulara her türlü şekilde cevap vermeye hazırız. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarım adına da sizlere tekrar bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Kumandada da Barış'a teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda evet. görüşmek üzere. Hoşça Görüşmeler kalın. Size. Çok sağ olun. Hoşça kal. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla